Hecr Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Ra Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'an'ın ayetleridir. Bismillahirrahmanirrahim <restricted devient> <S negative> Alif, edenler <S yatur pope letters> Zaman zaman keşke biz de Müslüman olsaydık diye arzu ederler. Onları bırak, yesinler, eğlensinler, ve boş ümit onları oyalıya dursun yakında bilecekler <gülüyor> helak ettiğimiz Hiçbir ülke yoktur ki hakkında bizce bilinen bir yazgı olmasın. Hiçbir millet ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez. <gülüyor> Dediler ki, Ey kendisine Kur'an indirilen! ''Sen mutlaka bir mecnunsun.'' Eğer doğru söyleyenlerden idiysen bize melekleri getirmeliydin. <gülüyor> Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman onlara mühlet verilmez. Mâ nunezzilul mâlâikete Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik. Elbette onu yine biz koruyacağız. İnnâ nehnû nezzelnen zikrâ <gülüyor> İnnâ lehû Andolsun Senden önceki milletler arasında da elçiler gönderdik. Onlara bir peygamber gelmeye dursun hemen onunla alay ederlerdi O meyyetimrisul inna kanu bihi enziun İşte böylece biz onu inkarcılığı suçluların kalplerine sokarız. Öncekilerin başına gelenlerden ders almaları gerekirken onlar hala buna inanmıyorlar. Onlara gökten bir kapı açsak da, oradan yukarı çıksalar. Yine de gözlerimiz boyandı, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır derler. <gülüyor> Kanno Andolsun biz gökte bir takım burçlar yarattık ve seyredenler için onu süsledik. Onları Taşlanmış her şeytandan koruduk. Ancak kulak hırsızlığı eden müstesna, onun da peşine açık bir alev sütunu düşmüştür. İLLÂ MENİSTERAKASSEMMA FEETBAĞU ŞİHABUN MÜBİN Yeri uzatıp yaydık. Orada sabit dağlar yerleştirdik. Yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik. Voilà well Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olmayanlar için geçim vasıtaları yarattık. <gülüyor> Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir ölçüyle indiririz. biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık biz bunları yapmasaydık siz onu suyu depolayamazdınız <gülüyor> Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz. Ve her şeye biz varis oluruz. Andosun biz sizden önce gelip geçenleri de biliriz, geri kalanları da biliriz. Şüphesiz Rabbin. Onları toplayacaktır çünkü o hakimdir, Ali'imdir. Wa <gülüyor> inna Rabbkahu wa yashuruh. Innahu hakimun Ali. Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben kupkuru bir çamurdan, Şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım. <gülüyor> O'na şekil verdiğim ve O'na ruhumdan üflediğim zaman siz hemen O'nun için secdeye kapanın. Ve <gülüyor>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 şekillenmiş kara balçıktan yarattığım bir insana secde edecek değilim dedi. Altyazı <gülüyor> Allah şöyle buyurdu. Öyleyse oradan çık, artık kovuldun. <gülüyor> <gülüyor> Muhakkak ki kıyamet gününe kadar lanet senin üzerine olacaktır. İblis, Rabbim, öyleyse tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi. Allah, sen bilinen bir vakte kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis dedi ki Rabbim beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım. Ancak onlardan ihlaslı kulların müstesna. İlla Allah şöyle buyurdu. İşte bana varan dosdoğru yol budur o Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna Muhakkak cehennem, onların hepsine vaad olunan yerdir. <Sessizlik> Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer grup ayrılmıştır. <Sessizlik> Takva sahipleri mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Oraya emniyet ve selametle girin. biz onların gönüllerindeki kini söküp attık onlar artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturan kardeşler olacaklar <gülüyor> Onlara orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek ve onlar oradan çıkarılmayacaklardır. Kullarıma, benim çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. Benim azabımın elem verici bir azap olduğunu da bildir. Onlara İbrahim'in misafirlerinden de haber ver. İbrahim Onun yanına girdikleri zaman selam dediler. İbrahim biz sizden çekiniyoruz, dedi. İdda "Dediler ki, korkma. Biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz. İbrahim, bana ihtiyarlık çökmesine rağmen beni müjdeliyor musunuz? Beni neyle müjdeliyorsunuz dedi. Sana gerçeği müjdeledik. ''Sakın ümitsizliğe düşenlerden olma'' dediler. ''Kalû beşşarnâke bil haqqî felâ tekum minel kanitîn'' İbrahim dedi ki, Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser? Ey elçiler! ''Başka ne işiniz var?'' dedi. Dediler ki, ''Biz suçlu bir topluma gönderildik.'' Ancak Lut ailesi hariç, onların hepsini kurtaracağız. Karısı müstesna, biz onun, geri kalanlardan olmasını takdir ettik. <Gülüyor> Elçiler Lut ailesine gelince Lut onlara ''Hakikaten siz tanınmayan kimselersiniz.'' dedi. Ben... Diler ki Bilakis biz sana onların şüphe etmekte oldukları şeyi getirdik sana gerçeği getirdik Biz hakikaten doğru söyleyenleriz. Gecenin bir bölümünde, aile fertlerini yola çıkar. Sen de arkalarından yürü. Sizden hiç kimse, sakın dönüp de ardına bakmasın istenen yere gidin <gülüyor> Ona şu hükmümüzü vahyettik. Sabaha çıkarlarken mutlaka onların ardı kesilmiş olacaktır. <gülüyor> Şehir halkı birbirlerini kutlayarak geldiler. Lut onlara, Bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın. Allah'tan korkun, beni rezil etmeyin dedi O le innaha ula'i dafi takullah ve la Biz seni el alemin işine karışmaktan men etmemiş miydik dediler. Qalu e welem İşte kızlarım, yapacaksanız onlarla evlenin, dedi. <Gülüyor> Hayatın hakkı için onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Güneş doğarken Güneş doğarken onları o korkunç ses yakaladı. Böylece ülkelerinin üstünü altına getirdik Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. İşte bunda ibret alanlar için işaretler vardır. <Sessizlik> <Sessizlik> Onlar hala gözler önünde duran bir yol üzerindedirler. Ve <Sessizlik> innehâ sen bilim Hakikaten bunda iman edenler için bir ibret vardır. İnne fi zalika nāyate Eyke halkı da gerçekten zalim idiler. ashabul Biz onlardan da intikam aldık. İkisi de açık bir yol üzerindedir. Ve Taqanna min Andolsun Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. <Sessizlik> Biz onlara mucizelerimizi vermiştik fakat onlar yüz çevirmişlerdi. <gülüyor> Onlar dağlardan emniyet içinde kalacakları evler oyarlardı. Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç ses yakaladı. Ve <gülüyor> ahavettuhumussayhetumusbihîn Kazanmakta oldukları şeyler onlardan hiçbir zararı sağmadı. <gülüyor> Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri ancak hak ile yarattık. O saat mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara güzel muamele et. <gülüyor> وَإِنَّ السَّاعَةَ الصَّفْحَ Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratan pek iyi bilendir. اِنَّ <gülüyor> رَبَّكَ bu andolsun ki biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve Yüce Kur'an'ı verdik Sakın onlardan bazı sınıflara verdiğimiz dünya malına göz dikme. Onlardan dolayı üzülme ve müminlere alçak gönüllü ol. <gülüyor> De ki, şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım. إِنِّي أَنَى Nitekim biz komplo kuranlara azabı indirmişizdir. Onlar, Kur'an'ı tutarsız parçalar olarak nitelendirenlere gelince, <gülüyor> Rabbin hakkı için mutlaka, ''Onların hepsini yaptıklarından dolayı sorguya çekeceğiz.'' Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir. Alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Onlar, Allah ile beraber başka bir tanrı edinenlerdir. Yakında bilecekler. El-Lezîne <gülüyor> ve Onların söyledikleri şeyler yüzünden senin canının sıkıldığını andolsun biliyoruz. Sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. bi hamdi ve kum Ve sana yakin ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. وَعَبُدِ رَبَكَ حَتَّى يَكِلِ يَقِيمٍ صَلَقَ اللَّعْبِ نَهْل سُوره سِرَّ رَحْمَن وَرَهِيمٌ الَّذِينَ آمَنُوا Allah'ın الصَّالِحَاتِ Allah'ın أَنفَقُوا مِن Artık onu istemekte acele etmeyin. Allah, onların koştukları ortaklardan uzak ve yücedir. Bismillah. Allah, kendi emriyle melekleri, kullarından dilediği kimseye vahiyle, benden başka tanrı olmadığına dair uyarın ve benden korkun diye gönderir. <gülüyor> Gökleri ve yeri hak ile yarattı. O, koştukları ortaklardan münezzehtir. <gülüyor> O insanı bir damla sudan yarattı. Fakat bakarsın ki Rabbine apaçık bir hasım olu vermiştir. <gülüyor> Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı şeyler ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz. <Gülüyor> sizin için onlardan ayrıca akşamleyin getirirken sabahleyin salı verirken bir güzellik bir zevk vardır Bu hayvanlar sizin ağırlıklarınızı ancak güçlüklere katlanarak varabileceğiniz bir memlekete taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok şefkatli, pek merhametlidir. <Gülüyor> Atları katırları ve eşekleri bilmeniz ve zinet olsun diye yarattı. Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice nakil vasıtaları yaratır. Yolun doğrusu Allah'ındır. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. <gülüyor> Gökten suyu indiren O'dur. Ondan hem size içecek vardır hem de hayvanlarınızı otlatacağınız bitkiler... Su sayesinde sizin için ekimler, zeytinler, hurmalar, üzümler ve diğer meyvelerin hepsinden bitirir. İşte bunlarda düşünen bir toplum için büyük bir ibret vardır. Yo O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah'ın emriyle hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda aklını kullananlar için pek çok deliller vardır. <Gülüyor> والنجوم مسخرات بأمري إن في ذلك لا آيات Yeryüzünde sizin için renk yarattıklarında da öğüt alan bir toplum için gerçek bir ibret vardır. İçinden taze et yemeniz ve takacağınız bir süs çıkarmanız için denizi emrinize veren O'dur. Gemilerin denizde suları yara yara gittiklerini de görüyorsun. Bütün bunlar O'nun lütfunu aramanız ve nimetine şükretmeniz içindir. Ve <gülüyor> Hüva'nlezi أَرَأَيْتَ كُدُومَ النُّجُومِ قُرِّيَ أَوْ تَنَسَّكَ خُرُوجُهُمْ مِنْ بُطُونِ اللَّيْلِ تَنَسُّونَ What? Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağları yolunuzu bulmanız için de ırmakları ve yolları yarattı. <gülüyor> Daha nice alametler yarattı. Onlar yıldızlarla da yollarını doğrulturlar. <gülüyor> O halde yaratan, yaratmayan gibi olur mu? Hala düşünmüyor musunuz? Efe meyi yehluku ke mella yehluku Efe Allah'ın nimetini saymaya kalksanız, onu sayamazsınız. Hakikaten Allah çok bağışlayan, pek esirgiyendir. Allah, gizlediğinizi de, açıkladığınızı da bilir. Allah'ı bırakıp da taptıkları hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar, kendileri yaratılmışlardır. Onlar diriler değil, ölülerdir. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. İlahınız bir tek tanrıdır. Fakat ahirete inanmayanlar var ya, Onların kalpleri inkarcı, kendileri de böbürlenen kimselerdir. İlahukum İlahun Vahid El-Lezîne <gülüyor> lâ yu'minûne bil-âkhiratî Hiç şüphesiz Allah onların gizleyeceklerini de açıklayacaklarını da bilir. O büyüklük taslayanları asla sevmez. La jaramanna Allah yalemu ma yusiru Onlara, Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman, öncekilerin masallarını derler. <gülüyor>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 Kendilerine haksızlık ederlerken meleklerin canlarını aldıkları kimseler, biz hiçbir kötülük yapmıyorduk diyerek teslim olurlar. Melekler onlara şöyle der, hayır, Allah sizin yaptıklarınızı elbette çok iyi bilendir. Altyazı <gülüyor> فَلَا O halde içinde ebedi kalacağınız cehennemin kapılarından girin. Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür. فَدْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ Sakınanlara Rabbiniz ne indirdi denildiğinde Hayır indirdi derler. Bu dünyada güzel davrananlara güzel mükafat vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu gerçekten güzeldir. <gülüyor> <Gülüyor> o yurt girecekleri zemininden ırmaklar akan Adn cennetleridir. Onlar için orada kendilerine diledikleri her şey vardır. İşte Allah takva sahiplerini böyle mükafatlandırır. C Onlar, meleklerin, size selam olsun, yapmış olduğunuz işlere karşılık cennete girin diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir. Allah.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 Sonunda yaptıklarının cezası onlara ulaştı ve alay etmekte oldukları şey onları çepe çevre kuşatı verdi. <gülüyor> Ortak koşanlar dediler ki, Allah dileseydi ne biz ne de babalarımız ondan başkasına tapardık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Peygamberlerin üzerine açık seçik tebliğden başka bir şey düşer mi?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 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَلِمُوا الطَاغُوتُ عليه الضالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين Sen onların hidayete ermelerine çok düşkünlük göstersen de, bil ki Allah saptırdığı kimseyi dilemezse hidayete erdirmez. Onların yardımcıları da yoktur. اِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيمَيْ Onlar, Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye olanca güçleriyle Allah'a an içtiler. Aksine bu onun bizzat kendisine karşı gerçek bir vaadidir. Fakat insanların çoğu bilmez. وَأَنقَسَمُوا بِاللَّيْلِ جَهْدَ أَيَّامِهِمْ لَا يَفْعَلُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بلى وعدا عليه حق Hakkında ihtilaf ettikleri şeyi onlara açıklaması ve kafir olanların da kendilerinin yalancılar olduklarını bilmeleri için. Allah onları diriltecek. Liu beyne leymul, Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman ona sözümüz sadece ol dememizdir hemen olu verir İme <gülüyor> kol zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz eğer bilirlerse ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür vallzînehâc <gülüyor> وَلَا أكبر <Gülüyor> لو كانوا يعلمون. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederek sabredenlerdir. <Gülüyor> <Gülüyor> Senden önce de kendilerine vahyettiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun. apaçık mucizeler ve kitaplarla gönderildiler insanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'anı indirdik. Bil Beynat ve Kötülük tuzakları kuranlar Allah'ın kendilerini yere geçirmeyeceğinden veya kendilerine bilemeyecekleri bir yerden azabın gelmeyeceğinden veya onlar dönüp dolaşırlarken Allah'ın kendilerini yakalamayacağından emin mi oldular? Onlar aciz bırakacak değillerdir. Em fa minallazi nema kusay an ti en yusifallu bihil ardu an ya ti en umul azabu min haythul فَاَوْ <Gülüş> يَأْخُذَهُمْ Yoksa Allah'ın kendilerini yavaş yavaş tüketerek cezalandırmayacağından emin mi oldular? Kuşkusuz Rabbin, çok şefkatli, pek merhametlidir. Allah'ın yarattığı herhangi bir şeyi görmediler mi? Onun gölgeleri küçülerek ve Allah'a secde ederek sağa sola döner. <gülüyor> göklerde bulunanlar yerdeki canlılar ve bütün melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler. Velillan yescuduman fis sema'i Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar. <Gülüyor> Allah buyurdu ki, İki tanrı edinmeyin. O ancak bir tanrıdır. O halde yalnız benden korkun. <Sessizlik> Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Din de yalnız O'nundur. O halde Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? <Gülüyor> Nefgir <gülüyor> Allah'tan Nimet olarak size ulaşan ne varsa Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zaman da yalnız ona yalvarırsınız. <gülüyor> Sonra da sizden o zararı giderdiğinde, içinizden bir zümre hemen Rablerine ortak koşarlar. Ommı ıza kəşf kendilerine verdiklerimize karşılık nankörlük etmeleri için öyle yaparlar. O halde bir süre daha faydalanın. Fakat yakında hakikati bileceksiniz. Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden mahiyetini bilmedikleri şeylere pay ayırıyorlar. Allah'a and olsun ki iftira etmekte olduğunuz şeylerden, Mutlaka sorguya çekileceksiniz. Onlar kızların Allah'a ait olduğunu iddia ediyorlar. Haşa! Allah bundan münezzehtir. Beğendikleri de kendilerinin oluyor. وَيَجْعَلُونَ Onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak Yüzü kapkara kesilir. <gülüyor> Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun yoksa toprağı mı gömsün? Bakın ki verdikleri hüküm ne kadar kötüdür. يمسكه على Kötü sıfat ahirete inanmayanlar içindir. En yüce sıfatlarsa Allah'a aittir. Çünkü O her şeyden üstün ve hikmet sahibidir. <Gülüyor> Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden cezalandırılacak olsaydı orada hiçbir canlı bırakmazdı Fakat onları takdir edilen bir müddete kadar erteliyor Ecelleri geldiği zaman onlar, ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. <Gülüyor>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 Allah'a and olsun, senden önceki ümmetlere de peygamberler göndermişizdir. Fakat şeytan onlara işlerini süslü gösterdi de iman etmediler. İşte o bugün onların velisidir. Ve onlar için elem verici bir azap vardır. Allah'a <gülüyor> and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 Allah gökten bir su indirdi ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz ki bunda dinleyen bir toplum için bir ibret vardır. <Gülüyor> maun Kuşkusuz sizin için hayvanlarda da büyük bir ibret vardır zira size onların karınlarındaki fışkıyla kan arasından gelen içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir süt içiriyoruz <gülüyor> dustriqu mimma fi bupunimi baini farthi wa damir Hurma ve üzüm gibi meyvelerden hem içki hem de güzel gıdalar edinirsiniz. İşte bunlarda da aklını kullanan kimseler için büyük bir ibret vardır. ansene in rabbin bal arısına dağlardan ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet, bal çıkar ki onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda Düşünen Bir Kavim için Büyük Bir ibret Vardır. <gülüyor> Tüm kelimin kül iftamaratı ya gurujun. شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 Wang ming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 Allah size kendi nefislerinizden eşler yarattı. Eşlerinizden de sizin için oğullar ve torunlar yarattı ve sizi temiz gıdalarla rızıklandırdı. Onlar hala batıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerde ve yerde olan rızıktan hiçbir şey veremeyen ve buna asla güçleri yetmeyen şeylere tapıyorlar. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون Allah için emsal göstermeyin çünkü Allah bilir sizse bilmezsiniz Bana tevburibulillahi'l amfad İnna Allah ya'lemu ve Allah الله hiçbir şeye gücü yetmeyen başkasının malı olmuş bir köleyle katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıktan gizli ve açık olarak harcayan hır bir kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olurlar mı? Doğrusu hamd Allah'a mahsustur. Fakat Onların çoğu bilmezler. Baraballahu mislenna beddemu mülkü <Gülüyor> la yudiru ala şe Still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 Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması ise göz açıp kapama gibi veya daha az bir zamandan ibarettir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. <gülüyor> Siz hiçbir şey bilmezken Allah sizi analarınızın karnından çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Allah'a <gülüyor> göğün boşluğunda Emre boyun eğdirilmiş olarak uçuşan kuşları görmediler mi? Onları orada Allah'tan başkası tutamaz. Kuşkusuz bunda, inanan bir toplum için ibretler vardır. Elem yarav ila qayri Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve sükun yeri yaptı ve sizin için davar derilerinden gerek göç gününüzde, gerekse konaklama gününüzde kolayca taşıyacağınız evler, yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar faydalanacağınız bir ev eşyası ve bir ticaret malı meydana getirdi. Allah! keman wa ja'ala laqum min juludin an'am تغف أذu م وقت ni kuuไม่ kommen ki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 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَادًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ Kezalik <Gülüyor> yutimunmeteu Yine de yüz çevirirlerse artık sana düşen ancak açık bir tebliğden ibarettir. فَاِنْ تَوَلَّوْا Onlar Allah'ın nimetini bilirler. Sonra da onu inkar ederler. Onların çoğu kafirdir. يَعْرِفُونَ Her ümmetten bir şahit göndereceğimiz gün artık ne kafir olanlara izin verilir, ne de onların özür dilemeleri istenir. Ve yuman vâthu min kulli ümmeti şehida, thumma la ythanu lil-lazin wa lahum O zulmedenler azabı gördüklerinde artık onlardan azap hafifletilmez, onlara mühlet de verilmez. <gülüyor>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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا صُورَةً كَأَنَّهُمْ قَانِمُونَ O gün Allah'a teslim bayrağını çekerler ve uydurmakta oldukları şeyler onlardan kaybolup gider. Ve <gülüyor> ve İnkar edip de Allah yolundan alıkoyanlar var ya, işte onlara yapmakta oldukları bozgunculuklar sebebiyle azaplarını kat kat artıracağız. El-Lezine kefer ve O gün her ümmetin içinden kendilerine birer şahit göndereceğiz. Seni de hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. <gülüyor> شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا عليهم Hakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. <gülüyor> يَعِذُكُمْ Antlaşma yaptığınız zaman Allah'ın ahdini yerine getirin ve Allah'ı üzerinize şahit tutarak pekiştirdikten sonra yeminleri bozmayın. Şüphesiz Allah yapacağınız şeyleri pek iyi bilir. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد Bir toplum diğer bir toplumdan sayıca ve malca daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir fesat aracı edinerek ipliğini sağlamca büktükten sonra çözüp bozan gibi olmayın. Allah bununla sizi imtihan etmektedir. Hakkında ihtilafa düşmekte olduğunuz şeyi kıyamet gününde mutlaka size açıklayacaktır. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِينَ قَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَافًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا وَلَيُبَيْنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ Allah dileseydi hepinizi bir tek ümmet kılardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutulacaksınız. <Gülüyor> Sure. aranızda fesada araç edinmeyin aksi halde sebat etmişken ayağınız kayar da Allah yolundan alıkoymanız sebebiyle kötülüğü tadarsınız sizin için büyük bir azap vardır Kodem den sobutize on sebîlillâh yu'âna kum Allah'ın ahdini az bir karşılığa değişmeyin. Şayet anlayan kimselerseniz şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. داروب يعذب لا sizin yanınızdaki tükenir, Allah katındakilerse bakidir. Elbette sabırlı davrananlara yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. <gülüyor> bir se bu erkek veya kadın mümin olarak kim iyi ameli işlerse onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız ve mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeliyle veririz. <Gülüyor> وَلَنَجِزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ <يَعْمَلُون> Kur'an okuduğun zaman, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. وَاِذَا اَلْقُرْآنَ فَاسْتَعِلْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Gerçek şu ki, iman edip de yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde O'nun bir hakimiyeti yoktur. ve onun hakimiyeti ancak onu dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır Biz bir ayetin yerine başka bir ayeti getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indireceğini çok iyi bilir, sen ancak bir iftiracısın dediler. Hayır, onların çoğu bilmezler. <gülüyor> deki onu mukaddes ruh iman edenlere sebat vermek müslümanları doğru yola iletmek ve onlara müjde vermek için Rabbin katından hak olarak indirdi. Kul nezzele ruhul kudusun bikel hak kiliyusb Şüphesiz biz onların Kur'anı ona ancak bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Kendisine nispet ettikleri şahsın dili yabancıdır. Halbuki bu apaçık bir Arapçadır. Lisanul <gülüyor> Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yok mu? Kuşkusuz Allah onları doğru yola iletmez ve onlar için elem verici bir azap vardır. İn Allah'ın ayetlerine inanmayanlar ancak yalan uydurur. İşte onlar yalancıların kendileridir. <gülüyor>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 لَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu hidayete erdirmemesinden ötürüdür. <gülüyor> İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Ve onlar gafillerin kendileridir. <gülüyor> Hiç şüphesiz onlar, ahirette ziyana uğrayanların ta kendileridir. Sonra şüphesiz Rabbin, eziyet edildikten sonra hicret edip, Ardından da sabrederek cihad edenlerin yardımcısıdır. Bütün bunlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayan, pek esirgiyendir. Yümme <Gülüyor> inne rabbeke lillezine hageru min ba'di ma وصبروا. ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعد ذا O gün herkes gelip kendi canını kurtarmak için uğraşır ve herkese yaptığının karşılığı eksiksiz ödenir. Onlara asla zulmedilmez. Yavme te'ti kullu an ve Allah bir ülkeyi örnek verdi. Bu ülke güvenli huzurluydu. Ona rızkı her yerden bol bol gelirdi. Sonra onlar,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 enfaran tebi Andolsun ki onlara kendilerinden peygamber geldi de onu yalanladılar onlar zulmederlerken azap onları yakalayı verdi <gülüyor> Artık Allah'ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yiyin. Eğer yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız onun nimetine şükredin. Ben Size sadece ölü hayvanı, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanı haram kıldı. Ancak kim mecbur kalırsa saldırmaksızın, sınırı da aşmadan bunlardan yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayan, pek esirgiyendir. <gülüyor> Ve dama ve lehmenin xiziri ve ma'irlerinla gairinla dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak bu helaldir şu da haramdır demeyin çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş oluyorsunuz. Kuşkusuz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. وَلَا تَقُولُوا لِمَا اَلَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى Kazandıkları pek az bir menfaattir. Halbuki onlar için elem verici bir azap vardır. VE AZABUN Sana anlattıklarımızı daha önce Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Biz onlara zulmetmedik fakat onlar kendilerine haksızlık ediyorlardı. وَاَنَّ الَّذِينَ نَغَادُوا حَرَّ رَبِّنَا مَا قصصنا عليك من قَبْلُ وما Sonra şüphesiz Rabbin, cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra da bunun ardından tevbe edip durumunu düzeltenleri bağışlayacaktır. Çünkü onlar tevbe ettikten sonra Rabbin, elbet çok bağışlayan, pek esirgiyendir. Yümme <gülüyor> inne amilus سوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم İbrahim gerçekten Hakk'a yönelen, Allah'a itaat eden bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. İnna izrazimakana ummatan kaniten lillahi ve Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Çünkü Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Şakiralli en'umih İctebâgu ve hedâgu O'na dünyada güzellik verdik. Muhakkak ki O, ahirette de salihlerdendir. <Sessizlik> Sonra da sana doğru yola yönelerek İbrahim'in dinine uy. O müşriklerden değildi diye vahyettik. Cumartesi tatili ancak onda ihtilaf edenlere farz kılınmıştı. Kıyamet günü Rabbin muhakkak onların ihtilafa düştükleri şey hakkında aralarında hüküm verecektir. İnnemâ ju'ile s-sebtu alen lezîne fîh وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ف۪ي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ Sen Rabbinin yoluna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 مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ Eğer ceza verecekseniz, size yapılan işkencenin misliyle ceza verin. Ama sabrederseniz, elbette o sabredenler için daha hayırlıdır. <Sessizlik> وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ <الِّين> Sabret, senin sabrın da ancak Allah'ın yardımıyla'dır. Onlardan dolayı kederlenme, kurmakta oldukları tuzaktan kaygı duyma. وَاسْ بِرُوحِ مَن صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَكَ حَزَنًا çünkü Allah sakınanlar ve güzel amel edenlerle beraberdir. İnna Allaha ma'a'l-lezine tekavv ve'l-lezine muhsinun صدق الله العظيم